Bir önceki bölümde Ebu Hureyre'den nakledilen bir rivayetten ve bu rivayetle alakalı Ayetül Kürsi okumanın ne kadar hikmetli olduğundan bahseden bir olayı aktarmıştık. Allah, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen, ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem onun vahtaniyeti birliği, tekliği hem de İslam'ın getirdiği imanın tevhid, Allah'ı birleme, bir bilme özelliği açıklanmak üzere ondan başka Tanrı yoktur buyurulmuştur. Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilah olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından ''O diridir.'' buyrulmuştur. Evet, Allah diridir, onun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir. Gerek Araplardaki, gerekse diğer kavimlerdeki müşriklerin çoğu büyük bir Allah'a inanmakla beraber bunun yanında her birine bir işlev tanıdıkları sözde tanrılara inanmışlardır. Bu inanç tevhide aykırıdır. Tevhide açıklayarak başlayan ayet Allah Teala'nın kayyum sıfatını zikrederek küçük, aracı, özel, özel görevli tanrılara gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü kayyum, bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan demektir. Onu ne uyku basar ne uyur cümlesi, hay ve kayyum sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teâlâ'nın kayyumluğu kamil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyum sıfatı bunu ifade ettiğine göre, onu ne uyku basar ne de uyur. Yerde ve gökte ne varsa başka hiçbir kimseye değil, ona aittir. Yaratanı da, gerçek sahibi de, Odur Ayetin bu manayı ifade eden parçası yalnız ona aittir kısmıyla tevhidi öğretirken başkasına değil manasıyla da şirkin çeşitlerini reddetmektedir çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli tanrılar arasında paylaştırmışlar, mesela yıldız, gök, yer tanrılarından söz etmişlerdir. Yerde ve gökte tabiri Arapçada bütün varlıklar manasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddi manada yere ve göğe dahil bulunmayan mekanlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir. Allah'a ortak koşan kâfirlerin bir kısmı bu ortakların ona denk olduklarına değil, onun nezdinde reddedilemez şefaat, geri çevrilemez aracılık hakkına sahip bulunduklarına inanmakta ve putlara bu anlayış içinde tapınmaktadırlar. Allah katında o izin vermedikçe hiçbir kimse şefaat edemez manasındaki cümle bu inancın asılsızlığını ortaya koymakta, şefaatinde izne bağlı bulunduğunu, o izin vermedikçe ve dilemedikçe kimsenin böyle bir yetki ve imkana sahip olamayacağını özlü ve etkili bir şekilde zihinlere yerleştirmektedir. Allah katında kendisine şefaat izni verilenlerin durumu ve yetkileri, ödül törenlerinde ödülleri vermek üzere kürsüye çağrılan şeref konuklarınınkine benzemektedir. Ödülün kime verileceğini bilen ve belirleyen onlar değildir. Ancak bu merasimi tertipleyenlere göre, onlar şerefli, saygıya layık, büyük kimseler olduklarından kendilerine böyle bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine izin verilecek olanlar da Allah'a yakın ve sevgili kullar olacaktır. Allah'tan başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırlıdır, doğru da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel gerçek şefaat meselesine uygulandığında kimin şefaatle layık olduğunun da ancak Allah tarafından bilineceği anlaşılır. Çünkü dış görünüşü ma beyne eydihim itibariyle şefate layık görülenlerin kullar tarafından görülemeyen ve bilinemeyen iç yüzleri ma halfehum itibariyle böyle olmamaları mümkündür. Allah birdir ve yalnızca o ibadete layıktır. Çünkü ondan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur. Kürsi, kürsü, koltuk, sandalye, taht anlamlarına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarında da kullanılmaktadır. Allah Teala'nın üzerine oturulan maddi alet manasında kürsüsü olamayacağından, bu onun bizzat açıkladığı yüce sıfatlarına aykırı düştüğünden, burada kürsüden bir başka mananın kastedilmiş olması gerekir. Esasen Kur'an'da Allah'a nispet edilen, Allah'ın denilen her şeyi onun varlığına dahil veya kullandığı bir şey olarak anlamakta Doğru değildir. Mesela Allah'ın evi, Allah'ın ruhu, Allah'ın emri, Allah'ın kölesi tamlamalarında Allah'a ait olan şeyler böyledir. Bunlar ne O'nun varlığının bir parçasıdır ne de kullandığı araçlardır. Önem ve şereflerinden dolayı O'nun diye tanımlanmışlardır. i̇bn Abbas'a göre kürsüden maksat ilimdir. O'nun ilmi her şeyi kaplar. Ayetin bu kısmını, kürsüden maksat, onun hükümranlığıdır ve buna sınır yoktur. Hiçbir şey onun dışında kalamaz veya Allah semavatı, arzı, arşı Kur'an'da zikretmiş fakat bunlardan maksadın ne olduğunu açıklamamıştır. Kürsüsü de böyle bir varlıktır, yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir. Ne ve nasıl olduğunu ise ancak kendisi bilmektedir şeklinde anlamak mümkündür yüce, kamil eşsiz sıfatlarının bir kısmı ayette zikredilen yüce Allah'a kulların sonsuz gibi gördükleri kainatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek onu yormayacak meşgul bile etmeyecektir çünkü o yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir